وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ala Rasûlullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim konuşulan yerde Mu'cize diye bir kavram konuşulur. Mu'cize şu demek insanı pes ettiren ve insanların istese de yapamayacakları Allah tarafından gönderilmiş belgeler demek. Ne gibi? Allah ölüyü diriltiyor, insan diriltemez. Bu bir mu'cizedir. Allah suyu yarattı bu bir mucizedir Allah vahiy gönderiyor bir mucizedir yani Allah yapar kul yapamaz Kul bunu görür teslim olur Pes eder Demektir Kur'an-ı Kerim Bir mucizedir Yani bunu Allah göndermiştir İnsan istese de bunu yapamaz Buradaki mucize Kur'an-ı Kerim'in mucizedir sözü işte sayfaları hep 15 satırdır. İşte her surenin başında besmele vardır. Bu değil. Böyle değil. Rakamsal şeyler de değil. Kur'an-ı Kerim'de şu rakam geçiyor. Demek ki bu mucizedir. Kur'an-ı Kerim'de 40 kelimesi geçiyor. Demek 40 şöyle bir mucizedir. Bu değil. Olabilir ama o değil asas gaye. Kur'an mucizedir dendiği zaman yani Allah yarattığım kul için hidayet kaynağı budur bundan güzeli getirilemez buyurmuştur mucize olan budur yoksa yani bunu mesela bir sahifenin içindeki lafz celalleri, Allah isimlerini hep alt alta yazsak beş keresi de alt alta gelse bu bir mucize veya yapılamaz bir şey olarak gösterilirse Kur'an-ı Kerim'i cılız düşürmüş oluruz. Bilgisayar teknolojisi ile gelir başka biri de Firavun kelimelerini alt alta dizecek şekilde bir yazı üretir. Ne yapacaksın? Firavun da mı mucize olacak? Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle ek payandalarla desteklemeye gerek duymamalıyız biz. Kur'an'ın ruhları rahatlatan, şeriat olarak insanlara sistem kuran, cennet getiren, göklerin sesini yansıtan, daralmışların huzur bulmasını sağlayan kimliğine iman ederiz mucize budur öbür türlü mesela özellikle zikretmekte fayda buluyorum bu rakamsal mucizeler özellikle şu rakam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu rakam geçiyor demek ki bu rakamda bir kutsallık var sonra inceledik ki ben mesela misal bir kişi üzerine almasın bir mümin kardeşimi üzmeyeyim diye rakam vermiyorum böyle iddia karşı mesela 66 rakamı var 66 rakamı da filan ayetteki kelimelerin toplamına harflerin toplamına veya şeddelerin toplamına üstünlerin toplamına denk geliyor demek ki bu ayet 66 yaşındaki bir insan tarafından okunursa gençleşir nereden çıkardık bunu? filancayı okuduk gençleşti, nasıl gençleşti? Bunlar sanki Kur'an böyle şeylere muhtaçmış gibi bir evham oluşturacağından hiç uygun hareketler değildir. Bunu böyle kabul edelim. Bunu, buna yanaşmamalıyız biz. Biz Kur'an'ımızın manevi ağırlığını en büyük mucize olarak kabul etmeliyiz. Böyle şeylerde de mucizeliği varsa da Asıl mucizelik o değildir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına bütün insanlığa gösterdiğimizin toplamından daha fazla hürmet, saygı göstermemize rağmen zatını yani onun kişiliğini Abdullahoğlu Muhammed'liğini tapınılır bir şey haline getirmediğimiz gibi. Bir noktaya kadar şahsı duruyor ama peygamberliği sonsuza doğru bizi götürüyor. Kur'an'ı da böyle kabul edeceğiz. Aksi takdirde Allah hakkında Allah'ın Kur'an'ı hakkında gayb hakkında kafadan atmış oluruz. Bu böyledir dediğin şeyi ispat edemezsin. Neden? Ne iddia edersen et, ne kadar rakamlarla ikna edici olursan ol Allah bu böyledir demedikçe öyle olduğuna inanamayız biz. Kur'an Allah'ın hidayet kitabıdır ölüleri diriltecek bir ruhtur, buna iman ederiz buradan ötesini olursa ne güzel Olmazsa da hiç aradığımız bir şey değildi demek zorundayız bir başka mesele Kur'an-ı Kerim'de şu harf şu kadar geçiyor şu surenin rakamı budur mesela 114 suresi var sonunda dünya 114 ülkeye bölünecek gerisi olmayacak misal böyle bir şey söyleme Ümmeti Muhammed'e ait bir kültür değildir. Bunu ilk defa Yahudiler geçmiş zamanda Tevrat üzerinde yaptılar. Tevratla iman edip amel edecekleri yerde tuttular. Şu surede ne anlatılıyor, bu ayette ne anlatılıyorun ahkamından çok felsefesiyle uğraştılar. Hicretin dördüncü asrından sonra da batıni ekolü denen bir ekol Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü en büyük amel olarak gördüler oturdular mesela Fatiha suresinde kaç tane üstün var. Demek ki bir insan o kadar şunu yapacak gibi ibesaba gelmez. Boş gevezeliklenecek şeyler yaptılar. Ümmeti Muhammed'in kültürüne ait değildir. Ümmeti Muhammed'in tefsirlerinde kadim tefsirlerinde yani felsefeden etkilenmeden yazılmış tefsirlerinde böyle bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Bu yazı, ondan sonra ayetlerin etrafındaki çiçekler, işaretler bunlar yani Kur'an'ın kendisinden değildir. Kolay okunmasını sağlamak için getirilmiş işaretler, desteklerdir. Ve bir başka önemli konumuz daha var. Bizim böyle şeylerle uğraşmamız asıl uğraş alanımız olan bu kitapla ibadet yapmayı bir kenara ittirir. Yani biz eğer o ayette ne geçiyor, bu ayette ne geçiyor diye rakamlara boğulup kalırsak heh, bu ayet mesela mesela Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi hangi suredir? Şu suredir. Demek ki 30. senemde benim şu olacak ya sen kimsin Kur'an ne? Yani sen, senin için Kur'an mı inecek hususi? Böyle şeyler asıl benim Kur'an'dan emirler alıp, nehiler alıp hayatımı Kur'an'a göre dizayn etme heyecanımı öldürür. Tıpkı ne gibi? Ödevini yapacak bir çocuğa arkadaşlarından biri oyuncak getirdiğinde o ödev ne oluyor? Bir kenara itiliyor, yapılmıyor. Ama o oyuncak oynanıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'in asıl kulluk yapacağız biz diye indirilmiş yönünü bir kenara bırakıp da rakamlarıyla meşgul olursak kavanozu bal dolu bir kavanozu dışından yalamış oluruz bir müslümana kıyamet günü bu kitapla niye amel etmedin namaz niye kılmadın yalan niye konuştun faiz haram diyordu bu kitapta sen niye haram yedin sorulacak ama bil bakalım Kevser suresi kaç harfti? Bu harfler uzayda hangi galaksiyi yansıtıyordu? diye bir soru sorulmayacak. Bunları ashab-ı bilmiyordu. Bilmeden öldüler bu dünyada. Biz bilsek ne olacak? Onun için Kur'an'ın mucizesi ölü kalpleri diriltmektir. Huzursuz yuvalara huzur getirmektir. Anarşik hareketler, terörist hareketlere içinde kavrulmuş toplumlara huzur getirmektir dünyaya saadet getirmek, cennet kazandırmaktır Kur'an'ın mucizesi bu mucizedir ölü Araplardan, vahşi insanlardan nasıl melekler gibi insanlar çıkardı bunu göstermektir Kur'an-ı Kerim'e zorlama mucizeler ürettirmeye gerek yoktur Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed فَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وذكر فإن